Bir Yer Var Biliyorum Yazan Orhan Duru Seslendiren Tugay Erverdi Ütopya mağazasına bir türlü girememiştim. Oysa yıllardan beri olduğu gibi duruyor. Tüm öteki mağazalar gitti. Kentin başka semtlerinde daha parlak, daha ışıklı ve pırıltılı yerler açtılar. Ütopya ise yalnız başına kaldı. Çevre yolları, üst yollar, alt ve üst geçitler geçti buradan. Bir asfalt ormanın ortasında kaldı bu mağaza. Oraya gidebilmek için ve vitrininden içeri bakabilmek için bile bir köprü, iki otoyol geçip bir üst geçide tırmanıp inmek bir de yeraltı geçidini aşmak gerekiyor trafik akıntısının içinde dimdik, garip biçimi ve belki de geleceği yansıtan görünümüyle orada duruyor. Nasıl bir gelecek bu? Karanlık bir gelecek mi? Yoksa aydınlık bir geçmiş mi? Bir çekiciliği ve ayrı bir güzelliği var. İnsanı serüvene çağırıyor sanki. Belki de meydan okuyor hepimize. Mağazaya girip çıkan uzun boylu, kestane renginde, uzun saçları olan gözlüklü bir bayan da görüyorum arada bir. Müşterileri ise sayılı olmalı. Ütopya bu, kolay mı? Herkes gidebilir mi? Cebinizdeki parayı düşüneceksiniz. Oraya girip de utanç içinde kalmayı da hesaplayacaksınız. Mağazanın üzerinde sanki Roma İmparatorluğu döneminden kalma bir anıtmış gibi büyük harflerle vitopia yazıyor. Sözcüğün anlamını araştırdım bir yandan. U ve topos sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuş. Eski Grekçe'de topos yer anlamına geliyor. U ise olumsuzluk, yokluk anlatan bir ön takı. Böylece ikisi birleşince hiçbir yer anlamı çıkıyor. Böylece Ütopya'nın yok olduğunu, belki de uydurulmuş olduğunu anlıyoruz. Kendi kendime soruyorum. Ütopya denilince bir ülke adı olmalıdır diyorum. Belki de yok ülke, hiç ülke, yokluklar ülkesi diyebiliriz. Bu da bize başka çağrışımlar yaptırıyor. Saçmalık hepsi. Ütopya denilen bir yerin varlığını biliyoruz. Kafamızın bir köşesinde bu. Daha duyar duymaz unuttuğumuz bir takım anılar canlanıyor. Hem çok eski yazarlar kitaplar bile yazmış bu konuda. Üstelik vitrinin bir köşesinde soluk harflerle Utopian Airlines yazısı yer alıyor. Demek ki bir hava yolları bile var bu ülkenin. Atlayıp gidebilirsiniz. Ütopya Hava Yolları. Bir yerde bir hava yolu olursa orada bir ülke de olmalı. Mantık bunu gerektiriyor. Yeryüzünün neresinde bu ülke? Onu bilemiyoruz işte. Belki Kafkas Dağları'nın ötesinde, belki Atlantis'in okyanusa battığı yerde, belki Taklamakan Çölü'nün aşılmaz kara taşlı kumluklarının bir köşesinde, belki Ant Dağları'nın yüksek tepelerinden birinde, belki Salt Lake City'nin berisinde. Ne kadar acı ki çağımızda bilinmeyen yerler de son derece azaldı artık. Herkes her yeri biliyor, her yere gidiyor. Örneğin Evres dağlarını tırmanıyorsunuz büyük bir özveriyle, orada bile bir gurbetçiyle karşılaşıyorsunuz. ...döner kebap yapıyor... ...bir Ütopya kaldı galiba... ...büyüsü gitmiş bir dünyada... ...geriye kalmış tek gizli kapaklı ülke... ...haritalarda yeri yok... ...ansiklopedilerde yeri yok... ...sadece kafalarda ve bilinçaltında yaşıyor... ...kendini saklıyor titizlikle... Ütopya bir kalıba... ...bir kurala girmiyor... ...Ütopya ile bilimsellik arasında bir karşıtlık olmalı... ...yaşam gibi bir şey Ütopya... Anlaşılması güç. Siyaset, devlet yönetimi, yerel ve genel yönetimler, ekonomiler, dış satımlar ve iç satımlar ne kadar bilimsel olabilirse, Ütopya'da o kadar bilimsel olabiliyor ancak. Anımsatıyor bizleri yaşamayı, doğayı, refleksleri, durgunluğu, başlangıçta sezilmeyen ama birdenbire su yüzüne çıkan tutkuları, cinsel dürtüleri, erotik eğilimleri ve sapkınlıkları. Bunların bileşkesi oluşturuyor Ütopya'yı. Her gün yeni bir şey duyuyoruz, nerede olduğu bilinmeyen bu ülkeyle ilgili. Hepsi düş gücünü arttırıcı, iç gıcıklayıcı olaylar, dedikodular. Neler duyuyoruz? Dünyanın en uzun bacaklı, en geniş kalçalı, en düzgün göğüslü, en güzel, en hoş, en çok oynak, en yanaklı ve elma, en uyumlu, en ileriyi gören, en kadın, en kız kadınları orada. Hepsi orada. Tüm genleri denetim altında. Kalıtım bozuklukları ve eğri bacaklar, kavrukluk, bücürlük yok. Hepsi turp. Her şeyin en iyisi, en güçlüsü, en yenisi, nohavın en gelişmişi, high-tech'in en yükseği, bilgisayarların en bilgilisi, yongaların en mini'yi orada. Ama karın doyurmuyor bunlar. Barışın en barışı, başarının en başarılısı, özgürlüğün en özerki, güvenliğin en güvencelisi, ücretin en yükseği ve en az zahmetlisi de orada. Dolayısıyla biz, ben sana hayran, sen cama tırman, orada bir bardak hayran, bol köpüklü ve tam yağlı durumdayız. Arada bir kuşkuya düşüyorum. Ama Ütopya'da bütün hayranlar yağlı, bütün yağlar tere, bütün margarinler vitamin, bütün vitaminler hormon, bütün hormonlar östrojen, bütün yollar kaymak, bütün yapılar göktelen, bütün göktelenler uzay gemisi, bütün uydular konut, bütün konutlar bahçeli, bütün insanlar insan. Kısacası armutlar Nito'nun çekim yasasına uygun olarak pişiyor ve ağızlara düşüyor. İncelemeye aldım mağazayı daha yakından. Uzun uğraşlardan sonra trafiği atlatarak vitrinlere yanaşabildim bir sabah erken saatlerde. Yansıma yapıyordu ters yönden gelen ışık. İçeride sergilenenleri görmek olası değildi pek. Dayadım burnumu cama açtım gözlerimi Bir şey göremedim Bir derinlik, puslu bir boşluk var gibi geldi bana Birkaç kez gidip geldim mağazanın önündeki dar kaldırımda Vakit geçer ve ışık durumu değişir diye Yeniden baktım vitrinlere Bir şey göremedim gene Koyu bir bulut oturmuş gibiydi mağazanın içine Alacalı bulacalı bir bulut Kümülüs ve nimbus. Sonra yağmur yağdı ve yağmurun içinden uzun boylu, uzun kestane saçlı, gözlüklü bayan çıkıp geldi topuklarını tıkırdatarak. Kapıyı açıp girecekti ki hemen atıldım. ''Sayın bayan, mağazayı gezebilir miyim?'' Çekici bir kadındı. Tepeden tırnağa süzdü beni ve hafifçe gülümsedi. ''Mağazayı mı?'' E ''Evet, mağazayı. Burası pek mağaza sayılmaz. Olsun, her neyse gezmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz?'' ''Olamam. Daha önce izin almanız gerekiyor.'' ''Nereden alacağım bu izni?'' ''Danışmaya gidin, orada size söylerler.'' Ee, ''Danışma nerede?'' ''Siz de bir şey bilmiyorsunuz. Arka sokağa gidin, orada bulursunuz.'' Bu sırada kapı aralanıyordu. Ben de boynumu uzatıp mağazanın içini görmek istiyordum kaçamak. Gözlüklü bayan hemen önüme geçti ve görüş alanımı kapattı birden. Sonra yüzüme salladı parmağını, yaramaz bir çocukmuşum gibi ve bir hayalet gibi yok oldu kapının ardında.'' Bunun üzerine arka sokağı bulmaya çalıştım. Mağazanın bulunduğu yapının gerisinde yamaçlar üzerinde bir takım gece kondular, boş arsalar, kooperatif siteleri uzanıyordu. Uzaktan görülebiliyordu bunlar. Otoyolları aşıp mağazanın ardına dolanmaksa günlerimi aldı. Kent planını inceledim. En sonunda başka semtlerden gelerek arka sokağa çıkabileceğimi anladım. Bunu başardım da. Arka sokak, çevresi tek katlı küçük evler arasından kıvrım yaparak uzanıyordu gece kondulara kadar. Danışmayı ararken uzun bir kuyrukla karşılaştım bu sokakta. Akla gelebilecek her tip kuyruktaydı. Ev kadınları, köylüler, kırsal kesimden gelenler, işçiler, memurlar, aydınlar, kasketliler, sakallı ve sakalsızlar, kara suratlı ve kara bıyıklılar, herkes vardı bu kuyrukta. Tüm sokak satıcıları ve işportacılar da oradaydı doğal olarak. Birine sordum. Ne kuyruğu bu? Kuyruk işte abi. Ne kuyruğu? ''Biz üç beş kuruş için çorba kovalıyoruz. Ne zorluyorsun be abi?'' Bu kez kuyrukta bekleyen başka birini yakaladım. ''Ne kuyruğu bu?'' ''Ben bizim komşunun yerine bekliyorum. Sırasını kaptırmamak için beni yerine bıraktı.'' En sonunda bir başkası yanıtladı ve danışma kuyruğu olduğunu anladım böylece. Tam yerine gelmiştim demek ki. Biraz daha bilgi almaya çabaladım. Buradan izin alınabileceğini söylediler bana. Uzaktan biri seslendi. ''Hey! Yeni bir çaylak düşmüş buraya!'' Utandım ve yüzüm kızardı. Alay etmeyin, ben Ütopya'ya gitmek istiyorum. E, buraya gönderdiler beni. Arsuz yüzlü bir bıçkın genç geldi üzerine doğru. Yok burada Ütopya ve Papatya. Aslında burası biraz Samatya. <gülüyor> Her gün bir yenisi geliyor. Bu yüzden bu kuyruk uzuyor. Çevremde bir halka oluşturdular. İçlerinden saçları ağarmış, sarsakça yürüyen yaşlı bir kişi çıktı ortaya. Evet dostum. Sen onları aldırma. Evet, aradığınız yer burası. Aradığınız kuyruk bu. Ütopya kuyruğu. Biz de danışmaya gidip sıra numarası almak için bekliyoruz. Sıra numarası mı? O da nereden çıktı? Sıra numarası. Onu aldıktan sonra bekleyeceksiniz. Neyi bekleyeceğiz? Sıranızın gelmesini. Başımı önüme eğip düşündüm bir süre. Sonra yanına yaklaşıp sordum fısıltıyla. Çok oldu mu burada bekleyeli? Yaklaşık on beş yıl oluyor. Hiç ilerlemiyor mu kuyruk? İlerliyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Arada yere düşüp ölenler oluyor. Onların cenazesini kaldırdıkça ilerliyoruz biraz. Umutsuzluğa kapılır gibi oldu. Karar verdim. Başka yollar denemeyim. Gene günler geçti aradan. Sonunda... Ütopya'yla dış satım ve dış alım işleri yaptığını öğrendiğim bir iş adamı buldum. Adı Walt. Aracılar koyarak buluşmaya çalıştım bu iş adamıyla. Sonra bir gün kentin ünlü lokantalarından birinde verilen kokteylde yakaladım adamı. Şişman, iri yarı, yüzü yağlı, ensesi katmer, kıllı. Boncuk gibi siyah gözleriyle baktı bana yanışınca yanına yılışık bir biçimde. Sayın Walt, iki dakikanızı alacağım ve size bir iş önereceğim. İs sözünü duyunca kulaklarını kabartıp evirip çevirdi elindeki viski kadehini. Söyle bakayım genç adam, söyle bakayım bana. Yaşamdan hoşlanıyor musun? Hoşlanıyorum ve bayılıyorum. Karşıt cinsle aran nasıl? Fena değil. Ben onlara bayılırım. Bu benim beşinci evliliğim. Maşallah, ünlü bir yıldızla yaşıyor musunuz ayrıca? Evet, bunlar hep kanımı yemiyor. Böyledir kadın milleti. Hep bir şeyler ister. Onların isteklerini karşılamak için zengin olmak gerekir. E, ona kuşku yok diye kekeledim. E, ona kuşku yok. Ben de biraz bu yüzden Ütopya'ya gitmek istiyorum. Siz bu ülkeyle ticaret yapıyor musunuz? Bense Ütopyalı kadınlarla tanışmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kahkaha patlattı Walt. Ensesinin terini sildi kocaman bir mendille. <gülüyor> Ütopya'ya gitmek mi <gülüyor> Ütopya he? <gülüyor> Ütopya'ya gitmek istiyormuş. <gülüyor> Tıksırdı. Gülerken tıkanacak gibi oldu. Biraz daha sürseydi belki baypas olurdu. Yanından geçmekte olan başka bir ünlü iş adamı Bay Toksu yakalayıp çevirdi fırıldak gibi. <gülüyor> Bak bu genç adam Ütopya'ya gitmek istiyor. <gülüyor> Ay Allah. <gülüyor> İki büklüm oldu karnını tutarak. Bay katıldı bu kahkahalara. Göbeklerini hoplatıp güldüler. Gülüşmeler son bulduktan sonra birden yüzünü astı Walt Holding'in sahibi ve murahhas azası Sayın Walt. Ütopya'ya gidilemiyor, dedi bana acıyarak. Hiç olmazsa bir sıra numarası alamaz mısınız? Ağırlığınızı koysanız olur bu. Ütopya'yla ticaret yaptığınıza göre tanıdıklarınız vardır. Oğlum, bir şeyden haberin yok. Doğru, ben onlarla iş yapıyorum. Mal alıp mal satıyorum. Ama onları görmeden yapıyorum bunu. Doğrusunu istersen ben İsviçrelilere satıyorum. İsviçreliler onlara satıyor. Alımlarımı ise Lüksemburg üzerinden gerçekleştiriyorum. Uluslararası ticaret böyle olur çoğu kez. Ben bir ütopyalıyla karşılaşmadım daha tüm yaşamımda. Hiç mi etkinliğiniz yok?" diye sordum. Acıdı bana galiba. Size bir öğüt verebilirim belki. Kadınları deneyiniz. Onların ütopyalıları daha iyi tanıdıkları söyleniyor. Kadın mı? Evet, kadın. ''Pek çok sorunun ardında kadın parmağı vardır.'' dedi saygın iş adamı uzaklaşırken yanımdan. Ben de kaldım ortada, paçavra gibi yorgun ve karamsar. Kısa bir süre sonra Ütopya mağazasında çalışan kadın geldi aklıma. Belki kandırabilirdim bu. Büyük bir özveriyle dikildim mağazanın karşısına her sabah. Gelişinde ve gidişinde selamladım bu zarif bayanı saygıyla.'' En sonunda bir gün çekinerek yanaştım yanına. ''Özür dilerim. Sizi rahatsız ediyorum belki. Elimde değil. Kendimi tutamıyorum.'' ''Ben özgür bir kadınım.'' dedi yumuşak ve eşeysel bir sesle. ''Onda kuşkum yok. Bu da bana cesaret veriyor. Birlikte yemek yesek. Size soracağım önemli konular var.'' Hemen koluma girdi ve yaslandı bana. ''Yoksa Ütopyalı mı bu kadın?'' ''Bir süre sonra içli dışlı olduk. Adını da öğrendim.'' Üta. Ütopyadan geliyor olmalı bu ad. Ütonun dişisi Üta. Bir balık lokantasına gittik. İçinde balık parçalarının yüzlüğü bıngıl bıngıl salçalı buğulamalar yapan bir lokantaya. Kalabalık, gürültü ve arabeskten zorlukla konuşabildik. Bağırarak anlattım isteklerimi. Üta, ne iş yapıyorsun o mağazada? Tezgahtar mısın yoksa? Hayır, Ütopya Airlines'ta hostesin. Ah, ne iyi! Öyleyse Ütopya'ya gelip gidiyorsun. Orasını görmüş olmalısın. Ne mutluluk! Hayır, görmedim. Ütopya'yı hiç görmedim. Çünkü yer hostesiyim ben. Uçağa hiç binmem. Birden düş kırıklığına uğradım gene. Başka bir yol denedim bu kez. Benim en büyük tutkum Ütopya'ya gitmek. Orada yerleşmek ya da bir süre gezmek, görmek bu ülkeyi. Bana yardımcı ol. Bak seni ne kadar seviyorum. Yürekten bağlıyım sana. Ellerine sarıldım, kollarını sıktım. Aramızda titreşimler geçti. Bana yardım et. Bir izin çıkart. Bir sıra numarası alsınlar. O kuyrukta bekleyemem. Bana baktı. Sonra gözlüklerini çıkarttı. Gözleri daha büyülüydü gözlüksüz. Açık gök mavisi. Gizemli bir bakışla baktı bana. Neler geçiyordu kim bilir küçük beyninde. Onu anlayamadım. Bana yanıt vermedi. Çok güzel bir gece geçirdim Ütay'la. Doğrusu çılgın bir gece. Her şeyimi vermeye hazırdım ona. Verecek pek bir şeyim yoktu ya neyse. Ben hazırdım. Ayrılırken birbirimize sarıldık. Seni hiç unutmayacağım. Gene buluşmalıyız dedim heyecanla ve gerçekten inanarak bu sözlerime. Yoksa Ütopya'yı bırakıp bu kadınla mı yaşasaydım? Bana gülerek baktı. Budalasın dedi ve kızık bir sesle Ütopya'yı unut. Gidemeyeceksin. Ütopya ulaşılmaz bir ülke. Onun için küçük olanaklarında mutlu olmaya çalış. Söylediklerimi unutma. Oraya erişirsen yok olur Ütopya. Oraya ulaşırsan yok olur Ütopya. Ayrılıp Yavaş yavaş yürüyerek gece karanlığında uzaklaştı Ütopya mağazasına doğru.